elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah emma ba'd bir arkadaş soruyor e, diyor ki garanik meselesi nedir bu bazı tefsir kitaplarında geçiyor garanik meselesi nedir bu mesele nedir arkadaşlar bu meselenin aslı bu bir e, rivayet var bazı kitaplarda maalesef e, her zaman söylüyoruz israiliyet gibi e, meselelerdir. Uydurma uydurmadır. Böyle bir uydurma şey de İsrailiyet değil bu ama uydurmadır. Bizim maalesef e, kitaplarımıza geçen meselelerdendir. Bu da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de davanın öncesinde, yeni davada Necim Suresi iniyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Necim surası meşhur suradır. Bu suranın e, sonunda e, 59 62 ayet en sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Eee Allahu Teala Resul'a okuyor Necm suresini. Okuduğu en sonda ne diyor? Efemin haza'l hadisi ta'cabuun ve tadhhakunu ve la tabkun ve entum samidun fescudu lillahi va'budu Burada Necim surası bitiyor. Bunu durduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekche'de sücde yapıyor. Burada ayet sücde ayetidir çünkü. Fescudu emirdir. Lillahi fe'u'abudu. Resulullah sücde yapıyor. Resulullah'ın da peşinden bütün bütün Müslümanlar ve müşrikler sücde yapıyorlar. İbni Abbas Buhari'de geçtiği gibi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necm suresini okudu, secde yaptı. Ve secade ma'hul muslimun ve'l müşrikun ins. Müşrikler, mümin, Müslümanlar, müşrikler, cin ve ins secde etti. Kim Resulullah'ı dinliyordu orada, o zaman secde etti. İbn Mesud Abdullah İbn Mesud Buhari, Müslim rivayetinde diyor ki bu sure indiğinde Resulullah secde etti peşinden ne kadar halk var ise hepsi sücde etti. Ille iki adam, bir adam gördüm sücde yapmadı. O da kimdi? Umayyebni Halef. O ne yaptı? E, kalktı, e, yerden toprak aldı, başına koydu. Yani sücde etmesin diye. Onu da gördüm, diyor, çafir olarak öldü. E, İbn-i Mesul Umayyebni Halef. Biliyoruz. E'immetül kufurdur. Ona. Bu rivayetler bu rivayetlerde e, geçtiki gibi e, burada diyorlar işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrikler niye sücde yaptı? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada şeytan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dilinden birçi ayet okudu. O ayetlerden dolayı müşrikler e, sücde yaptılar. O ayetler nedir? Sözde ayetler. E, o okuduğu ayeti e, Afa min hadi al hadisi teğjabun. bundan sonra ne dedi? Ayetta şu şey, Ressulullah, "Tilk al graniq graniq ve inne shafâgetuhun la turja." Bu graniqler, yani sizin putlarınız, aleyhelerinizin de şafâalleri yeterlidir. Müşrikler bunu duyar duyarca sevindiler. Hemen Rasulullah'ın peşinden. Sucde yaptılar Garnık bir kuştur Boynu uzun çok havaya kalkar Uçar havada çok yükselir Bu anlamı geliyor ki Sizin de o kuş gibi Şefaatileri e, putlarınızın geçer Bundan dolayı e, Şey yapıyorlar e, Diyorlar ki Şeytan Resulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem dilinden e, söyledi, Resulullah söyledi Şeytan yani e, Diliyle söyledi Resulullah'ın Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz biliyoruz nedir? Ee, masumdur bu hatalardan. Bunu da e, alimler diyorlar bu uyduruk bir şeydir. Bunu da genelde sabit olan tahkik ediyorlar alimler bunu reddediyorlar. uyduruk diyorlar bu. Öyle bir şey yoktur. Olmamış yerde de yoktur bu. Bunu da hariciler uydurmuşlar. Kökeni haricilere dayanıyor. Hariciler uydurmuşlar bunu. Çünkü Ayette de öncesinde ne geçiyor? Necmin Necim şurasında öncesinde ne diyor? Efar ay lat uzza, lat Şura gördünüz mü? Alakum alakum alakum alakum alakum alakum alakum alakum alakum alakum Bu alakum alakum alakum alakum alakum dağıtımdır. Bundan dolayı e, bu yanlış bir anlaşımdır. Garani kul ula, bu garnıkların neyi var? Şefaatleri geçer. Bu yanlıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, masum olduğu için böyle bir şey yapmaz. Bunu ne yaptılar? Bizim düşmanlar özellikle müsteşrikler bunu aldılar koşuşturdular, dağıttılar. İşte bak Kur'an'da böyle var. Resulullah böyle demiş, idare etmiş. Uha kaza. Bu da yanlıştır. Bu da yanlıştır. Çünkü alimler diyorlar ki e, kitabın e, ayetin öncekinde "afara'i tumullate wal üzze" nedir? Bu zemmedür. Olarin aliyetlerin. İn hiye illa asma'un sema'y tumuha antum wa abaa Ma anzal Allahu bhiha min sultan. Siz bulara ad verdiniz bu putlara. Siz ve babalarınız Allah bunu emretmemiştir. Bu nedir? Zemdir yani. Allah kınıyor oların alihelerini. Sonradan ne diyorsun? Ayete iniyor bu garanlıkların şefaati geçer. Bunu akıl mantık kabul etmez yani. Bu e, akıl mantık bunu kabul etmez. Bu nedir? Şeytan e, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla asla işler mi? İşlemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e asla böyle bir şey olmaz. Bu şüpheti de nereden getiriyorlar? Bir ayet var. Haç suresinde "Vem enselle min qablike min resulun au nebi. Senden önce bir resul, bir nebi göndermedir ki illa iza temenne. Temenni etse kalbinde elka şeytanu fi umniyeti. Şeytan onun ümniyetine, temennisine ne kadar istediğini. Feyansukhullahu ma yulki şeytanu" Allah şeytanın istediklerini siler o peygamberin kalbinden ثُمَّ يُحْكُمُ اللّٰهُ عَيَاتِهِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَكِمٌ Allah ayetin şeytanı siler, Allah Allah'ın hücmünü sabit kılar. Bu nedir? Buradan diyorlar işte Resulullah'ın da kalbine o temennini attır şeytan. Resulullah da söyledi. Haşa bu ayette de diyor ki olur diyorlar atsın ama ayette diyor Allah nesk eder o temennini? Neyi sabit kılar? Allah'ın Ayeti. Bu asıl da bizim için delildir Onlar için delil değil Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kalbine temenniyi Atsa bile şeytan Atsa bile şeytan Allah Teala onu masum kılmış Küçük günahlerden O temenniyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ne dillendirebilir Ne yaşayabilir Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle temennileri Yaşaması Söylemesi imkanı yoktur Çünkü nedir mazumdur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mazum olduğu için e, bu işler nefisten geçmez bu türlü rivayetler arkadaşlar e, batıldır aslı yoktur e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, beridir bu kavullerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl olur e, kendisi e, İmam-ı Muvahhidinin hafididir İbrahim. ben İbrahim'in davvesiyim ve Bişâretu ve Bişâretu ve Bişâretu Musa ve Musa ben onun davetiyim ve Musa aleyhisselamın müjdesiyim. Ondan dolayı e, bu türlü iftiralar bu türlü meseleler nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden iftiradır. Haşa ve kefe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedesinin davetini uzatıyor. Dedesi de neyle meşhurdur? Milletü İbrahim Nedir? Ayanen beyanen çafirlerden beri olmaktır. Nasıl olur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem putlarını över? Öyle bir şey olmaz. Ondan dolayı alimler icma etmişler, ittifak etmişler. Bunlar hepsi uyduruktur. Ee, doğru olan öyle bir şey yoktur. Bu da iftiradır. Velhamdülillahi rabbil alemin.